Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Dünyayı Okumak programından hepinize merhaba ben Aytaç Timur. Bugün Dünyayı Okumak'ta Aras yayınlarından çıkan Hemşince kitabının yazarı Mahir Özkan konuğumuz. Mahir Bey Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim. Ben kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Aras yayınları gene çok güzel işler yapmaya devam ediyor. Sizin de usta kaleminizden böyle Hemşince üzerine bir kitap çıkmış. Ben de şöyle bir göz attım okudum. Ee, önce şöyle başlayalım. Siz hemşince bildiğinizi ne zaman fark ettiniz? Şimdi ben iki dilli bir evde büyüdüm. Hani çocuk çocukluğumdan itibaren iki dilliydim çünkü e, evimizde hem Türkçe hem e, hemşince konuşuluyordu. E, dolayısıyla daha okula başlamadan önce iki dili de öğrenmiştim. E, tabii ilk başlarda aslında işte çocuk okulda zorlanır. Çocukla hemşince konuşmayın diye bizden daha önce okumuş olan Aile bireylerinin böyle büyüklerimize yönelik terkinleri oluyordu ama e, annelerimiz, babalarımız tabii e, hemşinceyi daha yoğun kullandıkları için e, benim annem hiç okula gitmemiş bir insandı, Babam da ilk okul birimizin usan Dolayısıyla hani köy ortamında, doğal ortamında e, hemşinceye nekemen olduğu alanlarda genellikle Türkçe'den çok hemşince konuşuyorlardı. E, evin içinde daha de hakim değil, hemşinceydi o yüzden. E, dolayısıyla ikisi de ana dilim olarak eee düz yani iki ana dilli olarak e, bildim diyebilirim. Ama sonra işte ben biraz kitabımızın girişini okudum. Eee insanlar genellikle böyle eee hani azınlıkta kalan bir dini konuştukları zaman o, o dilin bütün Türkiye'de konuşulmadığı bir zaman sonra böyle üniversiteye mi gidince artık <gülüyor> değil mi sonra fark ya, ediyorlar o evet da, evet yani esasında ya, şimdi... kıymetini fark etmeleri için iyice insanın bir olgunlaşması gerekiyor çünkü sonuçta bu coğrafyada bir sürü dil konuşuluyor bunların yaşaması çok önemli yani hemşince de bunlardan biri ee, evet. ama insanların bir kısmı nedense pek önemsemiyorlar o dili bırakıyorlar Türkçe'ye dönüyorlar ama sizin gibi e, köklerine sahip çıkan diline sahip çıkan insanlar çıkıyor hemşince konuştuğunu ayırt ediyor birdenbire Sonra bunun metne dönüştürülmesi değil mi? Yani böyle e, o, o, o süreç de bir, başka bir değerli bir süreç bence. Evet. Yani aslında e, dilin konuşulmaya farklı konuşulduğunu, ayrı bir dil olduğunu, bizim Türkçeden farklı bir dilimiz olduğunu e, küçüklüğümüzden itibaren biliyorduk ama çok da bilmiyorduk. Yani dünyada ben mesela köyden çıkmadan önce, biraz bu içinde coğrafya ile ve karşılaşmalarla ilgili Köyden çıkmadan önce ilkokul döneminde dünyada iki tür insan vardı benim için o çocukluk kafasıyla. Lazlar vardı, emşimler vardı. Hani başka kimse yoktu. Bizim de herkes Laz gibi gelirdi bana yani. Çünkü kasabada e, Lazlarla komşu köyler olarak e, yaşıyoruz. E, daha sonra işte İstanbul'a gelince tabii e, 10 yaşlarında, 10-11 yaşlarında burada farklı kimliklerle daha yoğun bir şekilde e, karşılaşmış oldum. Ve e, dili incelemeye de o yaşlardan itibaren atma başladım. Hani nedir bu bizim dilimiz farklı konuşuyoruz. Herkes kimse anlamıyor etrafımızda, mahallemizde vesaire. E, Üsküdar'daki Şemsi Başal Kütüphanesi'ne gidip böyle içinden işin hemşin geçen, hemşince geçen her şeyi araştırmaya, karıştırmaya başlamıştım o yaşlardan itibaren. E, dille ilgili yani kitabı oluşturacak e, çalışmaların da biraz Hadik Derneği ile birlikte oldu. Hadik, benim Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği Kurduktan sonra e, dile ilişkin yapabiliriz orada diye düşünüp e, bir dil kursu açmayı düşündük. E, o zamana kadar benim de dille ilgili tabii çalışmalarım olduğu için e, hemşince yazılmış e, öykülerim vardı. İşte masal çalışmaları derlerim çalışmaları yapıyordum. Dolayısıyla e, dersi vermek de bana düştü. O sırada patkani Yayınları'nın yayınladığı kendi kendine ermeyince kitabı vardı. Rasyal Boşkaryen'le Şükrü Yılacağı'nın. Hazırladıkları o kitabı metot alarak oradaki düzene uygun bir şekilde e, oradaki öğretme metodunu kullanarak Eksin üretmeye başladım ve dersler e, yaptık işte dernekte e, baz, bazı dönemler online dersler yaptık Bazı dönemler yüz yüze dersler yaptık e, sonra Goy Dergisi'ni çıkarmaya başladık Bu dersleri Goy de yayınlamaya başladım ama bir süre sonra Goy periyodu tabii bize yetişmediği yani için 6 ayda bir sonra yüzde bir, bir falan çıkmaya başladım böyle giderse bu bu e, <gülüyor> bitmesi ya da işte derslerin bitmesi yılları alacaktır ben en iyisi bunları kitaplaştırayım oradan doğdu. sonra bütün metinleri hazırlayıp dersteki deneyimlerden de yararlanarak oradaki cümlelerden örnekler de geliştirerek örnek cümleler geliştirerek ve başka katkılar yaptım tabi işte e, 400 tane fiili inceledim e, en yaygın kullanılan 400 fiili e, hemşin Cevabatı Hemenci ile karşılaştırmalı olarak koydum hemşin metin örnekleri koydum. Mümkünce'deki ses değişimlerini inceledim. Hani standart değişimler var. İşte mesela I sesi bizde yok. Batı Ermenca'dan farklı olarak bütün I sesleri Batı Ermenca'da ü olarak kullanan ses. de E veya I şekline dönüşü gibi bazı teknik çalışmalar da yaptım. Son itibariyle kitap ortaya çıktı ve bütün Instagramer yapısını ortaya koyan ve metin örnekleri sunan araştırmacılar için de Emşince öğrenmek isteyecek kişiler için de ile karşılaştırmak isteyecek kişiler için de kaynak olabilecek bir metin ortaya çıktı iyi oldu hani biraz görev gibi üstünde de kalan değişti bu yani dilimize karşı e, bu işin yapılması gerekiyordu çünkü artık e, dilin yok oluşu çok ciddi ve yakın bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Önceki dönemlerde yatal mekanizmanın yataklamaların, vesairelerin, baskılamalarının yok olma tehdidi altına soktuğu değil, bugün başka daha büyük bir tehditle de karşı karşıya. Ekonomik yaşantının değişmesiyle kentleşme ile kendi doğal yaşam alanlarını kaybetti değil, işte köyler. De, ...de artık hakim dil değil... ...televizyon geldi, internet geldi. Ee, ...insanlar köylerde yaşamamaya başladı... ...köyler boşaldı kasabalarda ve... E, ...heterojen olarak yaşıyorlar... ...yani köyde sadece emşinlerin olduğu... ...emşinlerin birbiriyle... ...emşince iletişim kurduğu bir alan varken... ...yayla özellikle tamamen emşinceyinin... ...hakim olduğu bir alanken... ...şimdi insanlar daha uzun süre kasabalarda... ...şehirlerde yaşamaya başladılar... ...ve dolayısıyla da oradaki ortak dil... E, ...her alana egemen olmaya başladı... Evlerin içine kadar girdi. İşte bu kentleşme süreci karma evlilikleri de getirdi. Şehirleşmeyi getirdi. Şehirlere göç eden insanlar çocuklarına dillerini öğretmekte çok zorlandılar. Çünkü dillerini konuşacakları alan kalmadı gibi. Ee, ve o yok oluş ciddi derecede son 20 yılda hızlandı ee, bu koşulların ortaya çıkmasıyla. Dolayısıyla da hani geleneksel biçimlerde dili yaşatmanın imkanları da çok kalmadı. Bugün artık bu dilin modern biçimlerde yaşatılması için... Çaba harcamak gerekiyor, işte belki radyo açmak gerekiyor, televizyon yayını yapmak gerekiyor, internet alanlarını kullanmak gerekiyor, kitap yazmak gerekiyor, ders vermek gerekiyor vesaire. Dolayısıyla da hani bu anlamda bir katkı olabilmesin iyi dileyerek de bu işle girmiş olduk. Esasında burada Aras Yayıncılığı da tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten yani bunu kitaplaştırması sizin eserinizi, bu dili öğrenmek isteyenler için kaynak olarak elinin altına vermesi müthiş bir hizmet öyle değil mi? Onlara da bir tabii teşekkür edelim. Yani, yani Ar Aras yayınlarının daha önce benim zaten kitaplarımın yayınlandığı yayınlığı bir yayıncım. Hemşin ee, Öyküleri kitabın yayınlanmıştı ilk önce. Sonra Küçük Prens hemşinciye e, çevirmiştim. Onu e, yine Aras yayınları yayınladı. E, burada tabii e editörlüğünü kitabın editörlüğünü yapan Robert Koptaş'a teşekkür etmek gerekir. E, Ülkemeyi geçti. Ee, Sevan Değirmencihan Ermenci kütümlerine çalıştı. Yani Batı Ermenci ile Emşince'yi karşılaştırırken ben sonuçta Emşince ana dilim ama hani Batı Ermenci standart dili farklı bir şey. Daha e, iyi bilmek gerekiyor. Benim bilgimle bir e, şey yapamazdım yani üstesinden gelemezdim. Bir uzmanın görmesi gerekiyordu. E, o çalışmayı da Sevan e, Değirmencihan yaptı. Ona da çok teşekkür ediyorum. E, bütün olarak ara emeği geçen bütün ARAF ekibine tabii e, teşekkür borçluyuz hepiniz. Peki de dernekteki hemşince derslere ilgi nasıl Mahir Bey? Şimdi, son bir yıldır yapmıyoruz dersleri. E, pandemi sürecinde de online olarak yaptık. E, aslında şöyle daha çok dil bilmeyen hemşinlerden, Rize hemşin e, tarafından insanlar ilgi gösterdiler. E, bir de büyük seyirlerde büyümüş. Annesi baba hemşince bilip e, kendisine hem öğretilmemiş olan ya da bir şekilde dile edilememiş olan kişiler e, başvurdular. O zaman daha çok gençler e, ama, geldi öyle diyebilir miyiz yani? O, yolum, tabii genç daha olumlu çok olumlu bir şey yani bu anlamda. Evet evet ya yani derken de çok e, işte e, 20li üzerinde e, insanlar bu konu mutlaka tutulmazlar. 20 yaşlar daha ağırlıklıydı. E, çok gençlerde gelmedi açıkçası. E, 20 li 30 yaşlardakilerde söylediği durum oldu hani. Bazıları kendilerinin bir ana dili olduğunu farkına vardığı için bazıları hemşinin kimliğini zaten hani uzunca bir süredir dilden yoksun olarak bilmiş o Anize tarafındakiler dilden yoksun ama dillerinde bazı kelimeler var ve bunların arayışı içerisine düşüp bunların ne olduğunu sorgulayarak dernekte ilişkilenmiş arkadaşlardı. Ve bunun aslında daha önce kullandıkları bir dilin atalarının kullandığı bir dilin kalıntıları olduğunu fark ettiler e, bu internetlik çalışmalar çalışma ve kurslara bu arkadaşlar özellikle ilgi gösterdiler ama yani çok profesyonel bir e, e, kurs yapabildiğimizi söyleyemem e, Yararlı olduğu oldu e, daha önce hiç e, dille tanışıklı olmayan e, kişilerin dille e, temasları sağlamış oldu en azından e, temel kelimeleri, selamlaşmaları e, al sormaları Öğrendiler, karşılaşma ilk karşılaşma cümlelerini e, öğrenmiş oldular. Gramer hakkında genel bir fikirleri oldu. Çünkü e, sınırlı ders saatlerimiz vardı, yani haftada e, iki saat ders yapmakla yani bir dil öğretme iddiası da çok güçlü bir iddia olur. E, ancak dediğim gibi, hani dilde tanışma ağlamış oldu, o bakımdan yararlı oldu. Benim için yararı bütün çalışmalar ne edindiğim deneyimin kitaba yansıması evet, şeklinde oldu tabii. Çok güzel şey. çok besledi. yani kurtiyelerden çok ben kendim yararlandım diyebilirim yani. <gülüyor> yani Mahir Bey şimdi ben de kitabınızdan bir grubun adını öğrendim Meluses diye. Ee, evet, sonra evet. okuduktan sonra da bir dinleyeyim dedim böyle hemşince şarkılar yazıyorlar. Üstelik de evet. böyle geleneksel türküler değil yani yeniden yazılmış şarkılar. Ben de oradan evet. bir şarkı çok hoşuma gitti Garmi isminde. Ee, i̇zin evet. verirseniz sohbette burada küçük bir ara verelim. Mölü Sesten Garmi'yi dinleyip sonra hemşinci üzerine konuşmaya devam edelim. Tabii ki Melises'i ben çok severim. E, kendini dinlemekten her zaman mutluluk duyuyoruz. E, açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri şimdi Melises'ten dinliyoruz Garmi. Dünyayı Okumak programında Aras Yayınlarından çıkan Hemşince kitabının yazarı Mahir Özkan'la söyleşimiz devam ediyor. Mahir Bey esasında bir baktığımızda o coğrafyaya çok fazla dil var. Ama bu çok fazla dilin bir zenginlik olduğu duygusunu yeterince Türkiye'ye sanki biz salamıyoruz gibi geliyor bana. Ee, halbuki bu dillerin yaşaması Oradaki halk öyküleri Fıkralar, söylenceler Şiirler, maniler Siz de kitabınıza örnekler vermişsiniz Çok kıymetli bunu nasıl anlatacağız e, insanlara? Allah çok zor bir soru Biz e, <gülüyor> dilimizde tüy bitti tü, kaç zamandır bunları anlatmak için e, Çabalıyoruz Ama şöyle e, deneyebiliriz Belki Şimdi Karadeniz'de, ilgili özellikle bu ülkede Bir cahil bıraktırılma Durumu söz konusu özellikle popüler kültürde Karadeniz temsili karikatirize ederek söylüyorum Temel ve Fadime'ye indirgenmiş bir Karadeniz temsili söz konusu oluyor. İşte bir fıkra kişisine dönüştürülmüş bir Karadeniz temsili söz konusu oluyor. Bu şekilde olduğunda da Karadeniz'deki insanları toplumun büyük çoğunluğu bir Türkçe ağzı konuşan acayip bir Türkçe ağzı konuşan komik bir Türkçe ağzı konuşan insanlardan ibaret uyuşan falan gibi algılıyor halbuki e, sadece ben kendi kentim Artvin için söyleyeyim Artvin'de e, bizden fazla Türkçe ağzı var bir kere yani hemşinlilerin konuştuğu Türkçe ağzıyla e, lavların konuştuğu Türkçe ağzı Artvin'deki Gürcülerin konuştuğu Türkçe ağzı ve ağız Türklerinin oradaki konuştuğu Türkçe ile bile birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bunların bir de üstelik boğazların dışında oralarda kullanılan ana diller söz konusu olunca müthiş bir zenginlik ortaya çıkıyor. Yani, e, bazı türküler var mesela işte Cilveloy gibi Atri'nin e, meşhur türkülerinden bir tanesidir. Bu türkünün Gürcücesi var, Lazcası var, Hemşincisi var, Türkçesi var. Yani e, belki Türkiye toplumu çok toplu büyük bir bölümü sadece Türkçesini biliyor. Ama bir sürü dans var. Yine Lazların e, oynadığı formu var, hemşinlerin oynadığı formu var. E, birbirlerinden etkilenmeleri ve söz konusu bu dillerin kültürlerin, e, yani Karadeniz coğrafyasında Pontus dili'nin etkisi, Rum dili'nin e, etkisi var diğer bütün diller üzerinde. Hem yani Karadeniz, e, de Karadeniz'de kullanılan bir ermenice sonuçta hemşince, ermenicenin bir letresi. Diğer bütün Ermencelerde ül sesi çıkarılabilirken Karadeniz'deki hemşer Ermenicesi'nde ül sesi yok. Ee, niye yok diye bakıyorsunuz? Bölgede konuşulan ağırlıklı diller olan Gürcüce, Lazca ve Pontusuncasında da ül sesleri yok. Bölgede konuşulan Türkçe'de de ül sesi yok. Yani Türkçe ağızlarda da ül sesi yok. ben yani dolayısıyla orada aslında e, ortaklaşan bazı sesler de var farklı dilleri konuşsalar bile. Hem böyle birbirlerinden etkilenen, hem birbirlerini besleyen, hem de aslında birbirlerinden farklılıkları da olan bir coğrafya orası. Müthiş zengin bir coğrafya. Dolayısıyla bütün Karadeniz'i ne tek kişiye, ne tek şarkıya, ne ee, ciliyorum ciciyorum Türkçesine indirgeyemeyiz. Zengin bir coğrafya. Ve bunu ancak temsillerini Karadeniz halklarının, ee, Yenel kültür içerisinde, popüler kültür içerisinde, toplumsal yaşam içerisinde, demokratik bir özgürlerinde görünürlüklerini ve temsillerini arttırarak belki ee, daha bilinir kılabiliriz. Ee, biraz bu cehaletin üstesinden geldiğimizde aslında bu zenginliğinde daha fazla insanlar farkına varacaklar diye düşünüyorum. Bu arada siz örneğin hemşince öyküler yazıyorsunuz. Belki hem şimdi çocuk kitapları değil mi ilkokul ya da öncesi çocuklar evet. için? Bunlar da o çocukları heveslendirmek ya da öğrenmelerini sağlamak için çok iyi bir yol gibi geliyor bana. Evet evet ben çok hoşuma gidiyor tabii yani mesela bir yazdığım masalın bir çocuk tarafından okunuyor olması ya da seslendiriyorum ben YouTube'a koyuyorum bazı masalları. İşte seslendirdiğim masalları annelerin babaların çocuklarını uyuturken dinlettiklerini duyduğum zaman böyle birkaç örnek daha geçtiğimiz günlerde yaşadığım işte memlekete gitmiştim kültür buluşmaları vardı orada bir söyleşi vardı söyleşi yaptık oradaki söyleşten insanlarla konuşurken söyleyenler oldu işte masalları dinletiyorum çocuğa diye bizim çabalarımızdan etkilenip yeni çocuğu olacak olan arkadaşlar mesela Çocuklarımıza ana dilimize isim vermek istiyoruz isim enerjisi verir misiniz hani nasıl bir isim koyabiliriz falan diye soruyorlar mesela i̇şte yeni kitaplar geliyor mu yeni hikayeler bekliyoruz diyenler oluyor ama bunlar çok insanın motive ediyor tabi ha benim beklediğim düzeyde yeterli düzeyde bir, böyle bir dilimize ilişkin yaygın bir eğilim eğilim durumu da söz konusu değil aslında ama bir etki de var ve bu zamanla gelişecek diye düşünüyorum. İnsanlar biraz o kitaplara müzikten dolaşarak geliyorlar aslında biraz. Müziğe daha kolay gidiyorlar. Mesela bir şarkı yaptığınız zaman tabii, e, tabii. o şarkıya kesin diline çok kolay düşüyor. Ama bir hikaye yazdığımız zaman hemşince onun böyle insanların içinde yer etmesi daha uzun tabii, zaman tabii. alıyor. Çünkü insanların şarkıyla ilişkilenmesi kitapla ilişkilenmesinden çok daha kolay oluyor. Ee, ama işte şimdi müzik gruplarımız çok daha fazla müzik gruplarımız var işte e, Anadolu'da işte ve e, şimdi güzel tarafı mesela Melusyes'ten bahsettik az önce de şarkısımı e, çaldık mesela Melusyes'in e, geleneksel ezgiler yerine demişimce şarkı sözü üreterek onları da kendi sevdikleri müzikle e, yapmaları çok kıymetli bir şey çünkü eee Nostalji de dili yaşatmak için yeterli değil yani nostalji evet sahip çıkma duygusu yaratıyor o eski günlere özlem duygusu kıymetli dile sarılmak için ama dili yaşatacak olan şey dili kendi e, yeni yaşam koşullarında yeniden üretmek ancak yaşatabilir. Yani siz kentliseniz e, kentli biçimlerde o dili yeniden üretmek durumundasınız kentli biçimlerde yeniden üretmezseniz e, mani türküyle bir yere kadarsınız. E, dili barındırabilirsiniz. Çünkü hayat koşullarınız değişmiştir ve değişen hayat koşullarınıza uygun olarak e, dili yaşamınıza alabilirsiniz ancak. Dolayısıyla bu ancak işte eğitimle olur. Mesela eğitim ana eğitim talepi o yüzden çok önemli. Ana eğitim o yüzden talep etmeliyiz. E, tiyatro yazarak olur, e, film yazarak olur, müzik yaparak olur ama hani sevdiğiniz müzikleri e, kendi dilimizde yaparak e, sadece geleneksel müzikte takılıp kalmamak lazım gibi. Yani modern biçimlerde yaşatabiliriz ancak. Kesinlikle, kesinlikle abi. Gerçekten başka türlü mümkün değil yani 21. yüzyılda dili yaşatmak. Ama biz hem sizi hem Aras yayınlarını gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Umarım buradan da belki hani haberi olmayan hemşinlere ulaşmış oluruz. Diğer insanların ilgisini çekmiş oluruz. Çok teşekkür ediyorum Dünya Yokum'a katıldığınız, açık radyo konuk olduğunuz için. Ben çok teşekkür ederim sesimizin daha çok kişiye duyulmasına vesile olduğunuz için. Ee, sağ olun. Bütün, dinley bütün dinleyicilerimize de e, ana dillerine, e, kimliklerine, kültürlerine e, sahip çıkmaya davet ediyorum. Harikasınız. E, açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri Aras yayınlarından çıkan Hemşince kitabının yazarı Mahir Özkan bu hafta konuğumuzdu. Açık e, radyoda, açık dergide önümüzdeki programda başka bir kitap, başka bir yazarla görüşünecektir. Ben Aytaç Timur. E, hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.